Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar Günaydın sevgili <gülüyor> ekonomi ekoloji dinleyicileri Dinleyicileri, evet <gülüyor> Soğuk bir hava var dışarıda İnşallah daha fazla insanlar Radyo başındadır, arabalarıyla gidenler de Bizi dinliyordur Bugün çünkü hakikaten e, Önemli bir e, konu konuşacağız Biz hı hı. programa başlamadan önce e, Kendi grubumuzdan Mehveş Evin ...Pelin Cengiz ve ben ser Uçak, üçümüz konuşuyoruz neler konuşalım diye... Hı hı. ...bu hafta ambargo koydum, mutlaka bunu konuşalım, <gülüyor> mutlaka bunu konuşalım... ...başka öneriler de vardı, ee, bunu konuşalım, neyi konuşacağız? Bunu konuşalım, Pelin. neyi konuşuyoruz? Doğa cenneti, yeryüzünde cennetten bir parça olarak e, nitelendirilen Gökova Körfiz'ini konuşacağız bugün... E, ...geçtiğimiz günlerde Okluk Koyu ve Değirmen Bükü için bir kar e, kamulaştırma kararı çıktı... Aslında Gökova Körfezi e, geçmişte de bir süre gündeme geldi. Ama tabii e, çevre ve yaşam alanları mücadelesiyle ilgili çok fazla e, gündem e, konusu var. Biz de bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Programda ele almaya çalışıyoruz. Ama bunlar bir iki gün konuşuluyor. Gündemden düşüyor. E, sonra tekrar bir gelişme oluyor e, bu konularla ilgili. Ve tekrar gündeme geliyor. Bu da biraz öyle oldu. Unutulmuş gibiydi. Şimdi tekrardan bu kamulaştırma kararı ile birlikte... Tekrar Gökova Körfizli'ne e, konuşmaya başladık. Ne oluyor bu Gökova e, Körfizli'nde? Okluk Koyun'da. Okluk Koyun'da. Cumhurbaşkanlığının bir yazlık e, konutu ama e, kamuoyundaki adıyla yazlık sarayı evet. e, yapılmak isteniyor. Daha önce de burada vardı. Turgut Özal döneminde e, küçük bir mütevazi bir konut vardı. Dört i̇şte, e, odalıydı zannedersem birazdan bununla ayrıntıları konuşacağız. Hı -hı. Şimdi 300. Odalı 60 küsür dönüme yayılan ve bugün itibariyle de yani çok yakında birkaç gün öncesine itibariyle de bütün okluk koyunu e, kapatacak duruma gelen bir hale döndü. Şimdi ben böyle küçük bir girizgah yapayım ama e, asıl e, bölgeden CHP eski Mu Muğla Milletvekili Akın Üstün daha şimdi telefon attığımızda o bize tüm detayları e, verecek. E, Akın Bey günaydın. Günaydın. İyi Günaydınlar. Şimdi siz konuya çok hakim olduğunuz için aslında ben küçücük bir giriş yaptım hani neyi konuşacağız diye ama e, isterseniz... Ee, yani bugün nereden başlayacağımızı da bilmiyorum. Çünkü bugün gelinen itibariyle çok önemli bir şey yaşanıyor. Orada resmen e, insanların topraklarına, işletmelerine el konuluyor bir yazlık sarayı için. E, Dilerseniz siz başlayın. Hani nasıl başladı bu iş? Ee, küçücük mütevazı bir cumhurbaşkanlığı konutundan iş nerelere geldi? Buyurun. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Sayın Cengiz, Sayın Ocak. Ee, hmm. Gerçekten... E, bir süredir aslında e, 2013'ten itibaren e, gökova ile ilgili, e, e, ilgili bir proje var. Bu doğasitlerle ilgili bir proje. Aslında biz bu projeye karış çıkarken e, bu yazlık sarayın e, bir kılıf olduğunu bilmiyorduk. Bunu zaman içerisinde öğrendik. E, bir baktık ki o kadar e, büyük alanın. Ee, doğal sitten çıkarılmasının e, biz sadece e, doğal e, alanlarımıza e, koylarımıza e, ormanlarımıza yeşilliklerimize zarar vereceğini düşünürken e, şimdi tam anlamıyla kötü komşu e, e, ev aldırdığını biliyorduk ama şimdi kötü komşu köylüyü hı hı. tarlasından bağından bahçesinden koparıyor. Aslında iktidar mensupları bu doğa sit alanlarıyla ilgili düzenlemenin Köylülerin lehine olacağını söylemişti Savunmalarında İşte e, köylüler e, Çocukları da ev yapamıyorlar Evlendiremiyorlar Doğa sitler onlar için çok büyük bir engel Olarak söylüyorlardı Ama e, zaman içerisinde Tabi bu köylüye bazılarına inandırdılar e, Çünkü gerçekte orada Bu tür sıkıntıları oluyor Ama e, bunun e, Bu çalışmaların köylülere ee, sorunlarına, bir imarla ilgili problemlerine çözüm bulmak amacıyla yapılmadığını e, gördük zaman içerisinde. Biz sizinle de o zaman de... o zaman konuşmuştuk yani bu bu yine bu evet. radyoda açık radyoda o zaman konuşmuştuk siz yine bu tedirginliklerinizi an anlatıyordunuz ve biz de hep bunları şu yüzden konuşmak istiyorduk. Yani <gülüyor> e, geçen haftada benzer bir şey konuştuk. Yani bir uygulama yapılıyor ama iki ucu da açık. Yani bunu iyiye de kullanabilirsiniz, kötüye de kullanabilirsiniz ve burada da nasıl kullanıldığını siz anlatıyorsunuz zaten. Buyurun. Şimdi Sayın hocak burada dediğim gibi yani burada amaç zaten yazlık sarayın hukuki durumuna bir altyapı oluşturmak olduğunu öğrendik. Nitekim zaten Gökova Paftası diğer paftalardan biliyorsunuz Kelebekler Vadisi'nden işte çökertme civarına kadar giden çok büyük bir alanı kapsıyor doğası çalışması. Ama sadece Gökova Paftası'nda bir düzenleme yapıldı onaylandı ve bu şu anda e, bunu yasal haline getirmeye çalıştılar. E, açılan davalar da var. Davalara göre çeşitli kararlar da alıyorlar. Ama sonuçta e, ortaya koydukları, iktidar kanalının ortaya koymuş olduğu birçok argümanın e, aslında çürütüldüğü zaman içerisinde kendi kendini çürüttüğünü görüyoruz. Nitekim şu anda köylülerimiz yaklaşık 40 kişiye yakın olduğu söyleniyor. Tarlasından, bağından, içinde ev olanları var. E, bunların e, yerlerinin, yurtlarının kamulaştırıldığını, kamulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi tabii e, çok uzun bir mesele e, bu mesele. Özellikle eee vasit çalışmasından sonra bu yetmedi gibi ayrıca bir böyle 25 bin'lik özel çevre düzen planı da e, ortaya koydular. Burada yaklaşık olarak 65 bin hektarlık alan Kamu hizmet alanı içerisine geçirildi. Yani 200 metre karelik bir rahmetli Turgut Özal'ın, Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın kullandığı binadan yaklaşık 16 dönümlük bir alandan 65 bin hektarlık bir alana ulaşıldı. Bununla ilgili çeşitli davalar var. Bu plan değişikliğiyle 500 metrelik kıyı koruma kuşağı tamamen ortadan kaldırıldı. 2 adet büyük ve küçük yat yanaşma eskipleri var ve güneşlenme alanları. Bunlar kaçak olmaktan çıkarılmaya çalışıldı. Ayrıca plan onama sınırları içerisindeki ormanlık alanlar da aynı şekilde inşaata açılmış oldu. Burada özellikle bu, bu doğal sit ekolojik temelli doğal sit projesinin bilimsel yönü nedir diye biz çok sorduk. Yani bu kadar geniş alanda bir doğal sit Derecelendirmelerinde değişiklik yapılıyor, ortadan kaldırılıyor sitler. Yani bunun e, bilimsel dayanağı nedir diye sorduk ama e, Bodrum'da e, bir toplantıda bunun cevabını e, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Müdürlüğü Sayın Tekin Soy verdi. Aynen şunu söyledi: İnsanların evleri herkese açık mıdır? Bakanlığımızın kendine saklayacağı şeyler vardır diye. Çok enteresan bir karşılık verdi. Yani sanki yatak odası gibi düşünün. Yani bu bilimsel çalışmayı kimse kimseye göstermiyorlar. Bu bilimsel çalışmanın dayanağını da kimseye göstermiyorlar. Biz diyorlar şuraları, şuraları, şuraları doğa sütten çıkardık. Bundan sonra da çeşitli koruma alanlarıyla ilgili değişiklikler yapılıyor. Ve buna ilişkin olarak da çeşitli düzen plan değişiklikleri yapılıyor. Şimdi tabii konumuz şu anda kamulaştırma olduğu için e, köylülerimize direkt dokunan bir olay. Şimdi tabii Marmaris Kaymakamlığı'nda bir yazı geliyor vatandaşlarımıza. Hı hı. Milli Emniyet Müdürlüğü'nden 2 Kasım 2018'de. Ve e, bu yazıyla vatandaşlarımızın arazilerinin kamulaştırma kararı aldığını öğreniyoruz. Vatandaşlarımız da e, büyük bir e, tedirginlikle kaymakamlı işte gidiyorlar Milli Emlak Müdürlüğü'ne gidiyorlar. E i̇şte biz bunu kamulaştırdık. E, Cumhurbaşkanı'nın konutuna e, ilişkin olarak. Hı hı. Cumhurbaşkanı hizmetine e, verilmek üzere kamulaştırdık diye cevap arıyorlar. Ve 28 Kasım'da da e, Milli Emlak müdürün odasında pazarlık, kamulaştırma bedeli pazarlığı yapılmasına ilişkin davet ediyorlar. Burada tabi çeşitli hukuk eksiklikler var. Bir, bir avukat olarak da ben dikkatimi çekti. Özellikle Muğla Valiliği İl İdare Kurulu'nun almış olduğu bir kamu yararı kararı var. Bu e, tamamen e, hukuk dışı bir karardır. Zira e, Kamulaştırma kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında e, 6. maddesinde e, kamu yararı alabilecek olan e, kurumlar ee, özellikle valilik, rektörlük, kurul başkanları, genel müdürlük, yüksek kurum başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulları ve idari meclisleri gibi yetkili meclisler tarafından alınır. Burada il, e, idari kurulunun hiçbir şekilde kamu yararı alma gibi bir e, yetkisi yok. Böyle bir e, yasadan kaynaklanan bir durumu da yok. Bu niye böyle olmuş diye baktığımız zaman, niçin Cumhurbaşkanlığı kamulaştırma e, karar alıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu kararı onalttıktan sonra niçin kendisi e, kamu yararı kararı almıyor? Bu gerçekten enteresan bir durum. Sizin yorumunuz e, bence, ne bu konuda? Benim yorumum şu, vatandaşlar Cumhurbaşkanı e, direkt karşı karşıya gelmek istemiyor. E, Milli Emlak Müdürlüğü'nü. E, kullanarak hı hı. E, il e, valiliği kullanarak il idare kurulu kullanarak burada vatandaşların e, yani komşusuyla karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir durum var. E, burada bir şark kurnazlığı sanki yapılıyor gibi gözüküyor. Peki Ama böyle sonuçta... bir şey de e, diyelim ki burada milli emlak değil de yani daha üst bir merci yönetim kurulları, cumhurbaşkanlığı, bakanlar kurulu her neyse e, alınmak istese, yani işin esası yönü itibariyle böyle cumhurbaşkanlığıda tahsis edilecek bir yazlık konutla ilgili kamulaştırma yapılabilir mi? Bu konuda mevzuatın ne der? Şimdi tabii e, cumhurbaşkanının ve Bakanların bu e, kamu yararı ile ilgili bir şey e, yetkisi var. O da kamulaştırma kan 6. Maddesinin ikinci arasında yer alıyor. Yani Cumhurbaşkanı veya bakanlıklar tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez. <gülüyor> yani Cumhurbaşkanı'nın aldığı kamulaştırma ile ilgili karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanması da gerekmiyor aslında. Burada çok enteresan bir iş tutma söz konusu. Burada kamulaştırma kararı aldıktan sonra bunu uygulamak üzere de yetki verebilir. MİN Emlak Müdürlüğü'ne. Bunu yapmamış. Bu teknik bir ayrıntı ama Buradaki o e, sahiki görme açısından önemli olduğunu ben düşünüyorum. Yani esas itibariyle böyle bir cumhurbaşkanlığı e, kamulaştırma yapmak istediği zaman kamu yararı görüp burada e, kamulaştırma yapma hakkı var. Yani bir şey usul açısından bir sorun var ama e, esas itibariyle herhangi bir sorun yok anladım. Ama dava açıldığı zaman kamu yararı kararı iptal edildiği zaman kamulaştırma da iptal edilebilir. Hı hı. Yani burada bir hukuki bir sorun var hukuk dışılık var. Yani önemsiz gibi gözükse de aslında çok önemli bir Tabii. E, konu. Tabii burada... Türkiye'deki hukuk içinde... çünkü yani e, esasa girilmeden hep usulen e, kararlar veriliyor. Hiç esas konuşulmadan büyük bir şey aynen, aynen, aynen öyle oluyor. Yani bu da bizim için hukuk tekniği açısından, hukuk devlet açısından son derece bizim sorunlu. Evet. Tabii evet. Bu, bu kamulaştırma yapılıyor da ne oluyor yani denilebilir. Şimdi kamulaştırma yapıldığı zaman burada bir köylülerimizin bir yaşam şekli var. Orada bağı var, bahçesi var. İşte e, orada e, mavi tur noktası olduğu için buralar. E, oralarda restoranları var. E, bir iki butik otel var. E, orada yerel yetiştirdiği ma mamulleri orada e, deniz turizmine e, yönelik olarak değerlendiriyorlar. İşte çam balından tutun. İşte oradaki çok güzel e, tıstık da olur O bölgede e, Balığından tutun birçok şeyi orada Pazarlayabiliyorlar hı hı. Oradaki insanların yaşamı e, ortadan kalkmış olacak e, Ve buranın Kapatılması da biliyorsunuz Şu anda bir e, Üzerinden bir yüze kampanyası da var hı hı. E, Çok hızlı bir şekilde Gidiyor e, Mavi tur ve amatör denizcilik kapatılacak Bu koy, Özellikle İngiliz koyunun olduğu bölge Eee daha önce de Aynı üç kapatılmış da. zaten. Ben dün oradaki bir işletmeciyle konuştum. Bayramda mesela kapatılmış. Evet. Şimdi tekrar evet. kapatılması söz konusu. Fiilen kapatıldı galiba şu anda da. Yani tekneleri yanaştırmıyorlar koya. Tabii tabii. Zaman zaman kontrol olarak e, küçük balıkçı teknelerini falan e, şey yapabiliyorlardı. İzin verebiliyorlardı. E, şimdi tamamen kapatılacak. E, bu koylara teknelerin girmesi mümkün olmayacak. Mavi Tur'un en önemli e, durak noktalarından birisi. Yani özellikle İngiliz konuyu eskiden Çanak koyu olarak söylenirdi. İşte İngiliz Dünya Savaşı'nda bir İngiliz denizaltısı orada Alman gemilerinden kaçarak uzun süre saklanmış. Yani hı hı. E, böyle bir e, olaydan sonra da vatandaşlar tarafından İngiliz koyu olarak orası isimlendirilmiş. Hı. Dünyaca ünlü bir koy. Korunaklı hiçbir şekilde rüzgar ve e, dalganın olmadığı tekneciler için özellikle amatör Teknecidir için son derece e, önemli bir koy. Zaten e, o kadar güz, güzel olmasa <gülüyor> o konutta oraya yapılmaz yani. Aynen, <gülüyor> ki, memleketin, ya. Aynen. Belli ki memleketin memleketin <gülüyor> cennet köşesi orası. Evet. Aynen, aynen. Görmesek o de şey görmesek de, de tahmini düşünüyoruz. Peki e, acaba bu... Zaten in... göremeyeceksiniz çünkü girmek Bu Artık evet, hiç göremeyeceğiz. göremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, evet. Peki e, acaba bu inşaatın da büyük ölçüde tamamlandığıyla ilgili bir takım e, haberlerde e, böyle bir bilgi de yer alıyor. Acaba onunla ilgili herhangi bir e, gelişmeyi biliyor muyuz? Yani bu inşaat ne aşamada sanırım buna ek olarak bir takım yazlık saray için deniz dolduruldu. Yeni bir otoyol yapılıyor sanırım bu yazlık saraya ek olarak. Acaba bu inşaatın ee, ...ne aşamada olduğunu biliyor muyuz? İnşaatın son aşamasına ek olarak ben de şunu sorayım. Daha önce de sizle konuşmuştum hani eskiden girebiliyordunuz inşaatın ilk aşamasında. Ben yerel belediye başkanlarıyla da konuşmuştum evet. orada. Bir süre sonra yani milletvekilleri dahi kimseyi bölgeye almamaya başlamışlardı. Yerel idarecileri de sokmamaya başlamışlardı. Ee, bir girişiminiz evet. oldu mu? Yine böyle kapı duvarla karşılaştınız mı? Ve inşaat aşaması ne aşamasında? Ne aşamada? Şimdi tabi burası devasa bir alan. 300 odalı bir yazlık saraydan bahsediliyor. Birçok evet. eğlence alanlarından, birçok spor alanlarından, yani birçok insanın konaklayabileceği bir alandan bahsediyoruz. Burada tabi deniz doldurulması söz konusu. Oraya özel kumlar getirildi. Aslında burası Akdeniz Fokları'nın üreme hı hı. alanı ve orada bilimsel bir projede yürütülüyor. Burayı doldurdular. Yaklaşık olarak 11 dönüme yakın, 11, bin, 11 hektara yakın bir alanı e, doldurdular. E, tabii o bahsettiğiniz 17 kilometrelik bir otoyol Hı -hı. yapıldı. Yaklaşık olarak 50 bin adet e, çam ağacı ve sığla ağacı orada katledildi. E, Bununla ilgili olarak e, ne kadar bunu görebiliyorsunuz? Oraya hiçbir şekilde e, kimse sokunmuyor. Hatta bu köylülerimizin de e, tarınlarına bahçeden girmesi de birçok zaman engellenmiştir, zorluk çıkarılmıştır. Orada müthiş bir güvenlik e, durumu söz konusu. Kendi mülklerine girmesi engellendi yani. Diğer köylülerin. Evet. O bile o bile engellendi. Aslında burada e, ben başta dediğim gibi kötü komşu insanı ev sahibi yaptırır. Ama bu kötü komşu e, insanları evlerinden yurdundan ediyor diye. Evet. E, burada aslında e, vatandaşlarımız ee, ilk başta bu kadar büyük bir sorunla karşılaşacağını burada düşünmemişlerdi. Ama daha sonra gerçekten kendi e, hayatlarına dokunan bir e, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını gördük. Hı hı. Özellikle köylülere rahatsız oluyor demek ki. O e, köylülerin komşu olmasından rahatsızlık duyuruyor. E, yazlık sarayın yanında kendi genelmeksel tarımını genelmeksel üretim şekillerini hayat şekillerini gerçekleştirmesinden rahatsız olmuşlar demek ki. Onların oradan uzaklaşmasını istiyorlar. Özellikle de e, kaymakamlıktan gelen yazıda vatandaşlarımıza bu alanın niçin kamulaştırıldığı belli değil. Yani e, biliyorsunuz 4 metreyi yakın e, 4 metrelik duvarlar var. Devasa duvarlar var. Hatta uzaydan da görünebilecek şekilde yapıldığını biz söylemiştik. Bu 4 metrelik duvarların e, bu duvarların dışındaki bu alanlar niçin kamulaştırılır? Bir güvenlik konusu mu burada söz konusu? Yani bununla ilgili yani bu duvarların dışında güvenlik önlemi anlamı, almanın da ne anlamı vardır? Ee, yoksa altında dediğin gibi burada istemiyor mu köylüler? Ya da bu dağda büyüyecek mi bu işte yani. alıştır alıştıra? Bütün Bozburun yarımadasını kapsayacak? Tatçı'ya doğru mu ilerleyecek? Evet. Yani hakikaten e, bu Yazlık Saray genişledikçe sorun olmaya devam ediyor. Alan yetmiyor herhalde. Devamlı daha büyük alanlara ihtiyaç. İşte imar planlarına uğraşıyorlar, doğa sitleri kaldırıyorlar, kamulaştırma yapıyorlar. Yani orayı de işte ayrıca önemlisi oradaki koyları deniz turizmine kapatıyorlar. Bence bu da son derece önemli. orada hayat da şu olacak gibi şimdi ben başka bir e, belediyede görevli yetkiliyle dün konuştum. E, bana evet. şeyden bahsetti yani orada atıyorum e, gerçek rakam da verdi aslında da 10 milyon TL'lik arazisi olanın arzası, arsasını e, 2 milyona almaya çalışıyorlar. 2 milyon TL'yi almaya çalışıyorlar gibi. Şimdiden aslında bir takım rakamlar e, konuşulmaya başlamış. yani Değerinin çok çok düşük Fiyatlarda da bir kamulaştırma yapılacağı söylentileri başlamış. Hani biz kamulaştırmayı konuşuyoruz ama bir adım ötesine de şimdiden geçirmiş gibi söylentiler var. Bunlar sadece söylentiler mi? Sizin de kulağınıza geldi mi bunlar? Şimdi tabii e, kamulaştırma kanununa kanaklanan bazı sıkıntılar. Şimdi orayı kamulaştırdığı zaman işte tarla olarak oranın e, o tarlada ne kadar üretim yapıldığı ile ilgili bir hesaplamalar kapsülazasyon faizinde hesaplanarak böyle tamam. bir hesap yöntemleri var e, kamulaştırma bedeliyle ilgili. E, burada tabii mahkemelerin de e, yetkisi var. Hı hı. sayılı kamulaştırma kamında. E, ama özellikle e, pazarlık aşamasındaki teklifler çok önemli. E, daha sonraki mahkemedeki birikçi e, raporları daha fazla geldiği zaman gerektiğinde bu daha önceki tespitleri dikkat alabiliyor hakim. Bu açıdan vatandaşlarımız burada gerçekten bir zarara uğraması söz konusu. Aslında tam tersi düşünülür. İşte yani bu kadar 200 dönük bir arazi çok fazla ses çıkarmasınlar. Değerinin belki 2-3 bir isim verip de susturalım mantığı da öne çıkabilirdi. Ama o mantıktan ziyade vatandaşın daha kötüsü olan ee, haraç mezat ee, bir şekilde arazilerini almak istiyorlar. Bu tabi özellikle biraz önce söyledim teknik anlamdaki kusal sorunlar. Ee, aynı zamanda da e, kamu yararına ilişkin olarak e, özellikle güncel e, talebin haklılığı çok burada tartışılacaktır. E, bu köylülerimizin arazilerinin Cumhurbaşkanlığı'nın e, hizmetiyle ne alakası olabilir? Bunun özellikle mahkemelerde dava aşamasında e, tartışılacağını düşünüyorum. Ve bu konuda da mahkemelerin özellikle e, kamulaştırma kararla ilgili iptal kararı vereceğini özellikle düşünüyorum ve görüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, verdiğiniz bilgiler için önemli bu konuyu e, takipte edeceğiz e, önümüzdeki günlerde. Size de yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Aslı, ben çok, ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. <Gülüyor> Hoşçakalın. Evet, CHP Eski Muğla Milletvekili Akın üstünde konuğumuz oldu. Bu Gökova Körfezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Yazgı Sarayı için... E, yapılan kamulaştırma e, faaliyetlerinin e, detaylarını anlattı bize. Programı kapatmadan <gülüyor> yani şunları da söylemek istiyorum. Yani benim orada e, aslında bu mevzu yeni değil. Evet. E, Üstünde daha da bahsetti. Uzun süredir devam eden bir mesele. Aşama aşama aslında e, bölgedeki insanlarla konuşuyorum. Son konuştuğumda şunu söylediler. İşletmecilerle hiç konuşmamıştım ben orada. Çünkü hı hı. E, orada e, işte restoranlar var, bir takım işletmeler var. Ee, bu her kapatmalarında mesela bir, biri şunu söyledi. Geçen bayram kapatılmış koy. Tekneleri oraya almamışlar. Bizim bir e, oradaki iyi işletmelerden bir tanesi. Sırf bir bayramda biz 300 bin lira para kazanıyorduk. E, bunu kazanamadık. Yani böyle dolay, dolaylı olarak e, bir oradaki insanların mağduriyetleri de söz konusu. E, aynı şekilde köylünün de mağduriyetleri söz konusu olacak. Bu arazi bedelleriyle ilgili üstünde tam tersini söyledi. Hani susturmak ...da hmm. uygulanabilir de çok para hı hı. vererek... ...ama bu tercih edilmiyor benim gördüğüm... E, ...şimdiden bir takım fiyatlar konuşulmuş durumda... ...ama e, oradaki... ...bölge sakinlerinin iddia ettiği... ...rakamların çok çok altında... ...teklifler konuşulmaya e başlamış. Zaten bakalım, pazarlık denildiği için... ...orada işte herhalde kimisine daha... ...aşağıda kalan bir fiyattan... ...kimisi daha dişli çıkan ama şu olursa... Var, ama şu daha var. Bunu, bunu, bunu bu kamulaştırmalarda hep gördük... ...üçüncü havalimanında, üçüncü köprüde... Hı -hı. E, ...oradaki arazilerde de hep bu yapılıyor artık... ...insanlar tek tek çağrılarak... Evet. ...Fikirtepe'de de bu yapılmıştı... ...tek Hı -hı. tek çağrılarak... ...ve birbirlerini... E, ...söyle... Memeleri konusunda nasihatlarda bulunarak bak sana en yüksek teklif vereceğim ama kimseyi söyleme hı hı hı. şeklinde kapalı odalarda yapılan e, pazarlıklar. Fikirtepe'de aslında bunu kısmen başarmışlardı ama ta ki oradaki insanlar mağdur olunca hep birlikte örgütlü hareket etmeye başlamışlardı. Ama biz e, okluk koyu örneğinde şunu görüyoruz şimdiden örgütlü bir mücadele var orada evet. kendi e, grupları var. Hemen e, Change.org'da kampanya başlattılar. 10 Hı -hı. bin imza toplamayı hedefliyorlardı. Kısa da... sürede 35 bine ulaştı. Şimdi yeni kampanya. bir kampanya yaşayacaklar. Evet. 100 bin imzaya ulaşmaya çalışacaklar. Hı -hı. Dün akşam Twitter'da e, TT oldular. Evet. 3 ee... günde hem de değil mi? Çok evet. hızlı. Yani hızlı büyüdü. bir reaksiyon veriyorlar. Hı -hı. Belli ki oradaki pazarlıklar kapalı kapılar ardında olmayacak ve insanlar birbiriyle paylaşacak. Sonuna kadar mücadele edecek. Onu görürüz ama e, ne olacak. Bize takip edeceğiz. Evet. Bu haftada ekonomi, ekoloji sonuna geldik haftaya görüşmek üzere hoşça kalın ekonomi ekolojik.